Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Malazlar Kibrit Fabrikası'na ait araziye konut izni çıkmayınca şirket yetkilileri çareyi araziyi kat karşılığı bir şirkete vermekte buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de iştaki olan bu şirket şimdi burada kullanım yapacak. Pendik'te ten bağlantılı yolun üzerindeki Malazlar Kibrit Fabrikası arazisi yılan hikayesine dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından arazi sırasıyla yol meslek lisesi alanı ve yeşil Alan ilan edildi. Sonra Malazlar, Kibrit Sanayi ve Ticaret, AŞ çevredeki AVM'lerden alamadığımız yeşil alanı bizden alıyorsunuz diyerek çok sayıda dava açtı. Bu konuda açtı davaları da kazandı ama arazisiyle ilgili sorunu çözemedi. Şirket çareyi arazisine kat karşılığı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirakine vermekte buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine alana 15 katlı konut izni verdi. Pendik Doğu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yer alan 50.251 metrekarelik kibrit fabrikası alanı 2006 yılından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yol ve mesken alanı olarak belirlenmişti. Şirket imar rantı yoğun olan bu bölgede arazimizin çevresinde yer alan AVM'lerden alamadığımız yol, donatı ve yeşil alanı bizden alıyorsunuz diyerek dava açtı bunun üzerine. İstanbul 8. İdare Mahkemesi ise bu kararı iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılında bu kez alanın büyük bir kısmını yeşil alan ilan etti. Pendik Belediyesi'nin isteği üzerine arazideki yeşil alanı oranı ise arttırıldı. Şirket bu karara itiraz etti, dava açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde görülen davada kararın hukuka aykırılığı tespit edilerek iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında da alanın bir kısmını yol yaptı. Şirket bu karara da dava açtı ve sonunda iptal edildi. 2016 yılında yapılan planlarda da yer alan ticaret, yol ve park alanı olarak belirlendi. Şirket araziyi kat karşılığı hasat paylaşımı usulüyle konut yapması için iştirake verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine geçen günlerde hem şirketin hem de iştirakın itirazı geldi. Şirket ve iştirak itirazında tüm bu süreci anlatarak park alanının bir kısmının ibadet alındığı Olması, araziye ise konut, teknopark ile ticaret ünitesi yapılması için yaklaşık 20 katta imar talebinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakin itirazının bir kısmını kabul ederek... CHP'nin red oyuna karşın 15 katlı konuta izin verdi Teklif görüşmeleri arasında söz alan CHP'li meclis üyesi Tarık Balyalı ABM'lerden ve süren konut inşaatından ötürü orada 45 dakikalık trafik oluşuyor Şimdi 15 katlı konut projesiyle insanlara resmen evinizden çıkmayın diyorsunuz Buradaki tüm projeler bittiğinde Tem'deki trafik Boğaz Köprüsü'nü geçecek diye konuştu kendisi Zonguldak Orman Bölge Müdürü Beşer, kestane zamanı ve fındık ayıklama zamanlarında vatandaşların kazara yangın çıkarmalarına karşı canları sağ olsun dedi. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşer, kestane zamanı ve fındık ayıklama zamanlarında vatandaşlarımız istemeden kazara yangın çıkarıyorlar. O bizi fazla yoruyor ama canları sağ olsun eğitim verme çalışmalarımız devam edecek dedi. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşer basın toplantısı düzenledi. Zonguldak'ın yanı sıra sorumluluk Alanlarındaki Bartın ve Karabük'te 2016'da yaptıkları ve 2017'de yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Beşer 2003-15 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 53.403 hektar alana 45.931 bin fidan dikildiğini söyledi. Beşer 2016'da 142 değişik türde 2 milyon 500 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, 2017'de ise bu rakamın 5 milyona yükseleceğini kaydetti. Ahmet Sarıbeşer, Zonguldak ve Bartın'daki ormanların Türkiye'nin tür olarak en zengin ormanları olduğunu ancak ormanların artık yaşlandığını, gençleştirmeleri gerektiğini kaydetti. Tabii gençleştirme bu yaşlı ve çok değerli ormanların kesilmesi ve sonra yerlerine yeni fidanların dikilmesi anlamına geliyor. 2006'dan bu yana yaptığımız yangınla mücadele çalışmaları kapsamında hem yangın sayısında hem de yanan alan miktarında azalma oldu. Yangınla mücadelede Zonguldak çok sıkıntılı değil ama özellikle Karabük sıkıntılı. Orada gerek eğitim gerekse malzeme temin ederek çalışmalar yapıyoruz. Kestane zamanı ve fındık ayıklama zamanlarında vatandaşlarımız yangın çıkarıyorlar istemeden kazara. O bizi fazla yoruyor ama canları sağ olsun onları eğitim verme çalışmalarımız devam edecek diyerek Bu eğitimlerle anlaşılan yangınların azalması amaçlanıyor. Alternatif Çevre Mühendisliği buluşmalarının beşincisi, İş Geliştirme Müdürü Mert Güler'in Yeşil Bina Atölyesi ile 28 Ocak 2017 Cumartesi günü başlayacak. Buna aynı zamanda Young Lions Zone ev sahipliği yapacak. Buluşmaya katılımın daha verimli olması adına bir sınırlandırma söz konusu 20 kişiyle. Dolayısıyla Alternatif Çevre Mühendisliği konusunda... Bilgi edinmek isteyenler cevrecietkinlikler.com adresinden bu bilgilere ulaşarak kendileri bu etkinliğe katılma şansı belki yakalayabilirler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Özesmi.